1446 numaralı konu Hazreti Ömer'in Muaz Uba'de ve Ebu Derda'yı Şam taraflarına göndermesi. Hazreti Peygamber zamanında Ensar'dan 5 kişi Kur'an'ı ezberlemişti. Bunlar Muaz bin Cebel, Ubade bin Samit, Übey bin Ka'b, Ebu Eyyub ve Ebu Derdaidi. idi. Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında Şam'da ordu kumandanı olan Yezid bin Ebi Süfyan ona bir mektup göndererek şunları söyledi. Şam'ın nüfusu çok arttı, bütün şehirler insanlarla doldu. Bunlara Kur'an'ı ve dini hükümleri öğretecek insanlara ihtiyaç vardır. Ey müminlerin emiri, bana bu hususta yardımcı ol ve buraya Kur'an'ı ve dinin hükümlerini bilen kimseler gönder. Bunun üzerine Hazreti Ömer bu beş kişiyi çağırarak onlara, Şam'da bulunan Müslüman kardeşlerimiz, kendilerine Kur'an'ı ve dinin hükümlerini öğretmek üzere bazı kimseleri yardıma çağırıyorlar. Allah sizden razı olsun, sizden üç kişi bu hususta bana yardımcı olsun. Eğer isterseniz aranızda kura çekiniz ya da içinizden gönüllü olarak üç kişi çıksın, buyurdu. Onlar da, kura çekmeyeceğiz. Çünkü Ebu Eyyub ihtiyar, Übey bin Kab, sahastadır, dediler. Böylece Muaz bin Cebel, Übade bin Samit ve Ebu Derda, Şam'a doğru yola çıktılar. Hazreti Ömer bu üç kişiye şunları söylemiştir. İlk önce Humus'a gidiniz, işe başladığınızda insanların öğrenme bakımından çeşit çeşit olduklarını göreceksiniz, bazıları çok çabuk öğrenirler, böyle birisini bulduğunuzda bildiklerinizi ona öğretiniz ve halkın bir kısmını ona gönderiniz, böylece halkın Kur'an'ı ve dinin hükümlerini yeterince öğrendiklerine kanaat getirinceye kadar Humus'ta kalınız, sonra da birinizi orada bırakıp diğer ikinizden biri Dımışka, Şam'a, biri de Filistin'e gitsin, bu üç sahabe vardılar ve Hazreti Ömer'in tavsiyesine uyarak tüm halkın öğrendiklerine kanaat getirinceye kadar orada kaldılar. Sonra übadeyi orada bırakarak Ebu Derda Dımeşka, Muaz da Filistin'e gitti. Muaz Amevas taunu, kolerası senesinde vefat etti. Daha sonra Ubade de Filistin'e gitti ve orada vefat etti. Ebu Derda ise vefatına kadar Şam'da kaldı.